Şeyhül İslam İbn Teymiyye Rahimahullah diyor ki: "Ve minel iman el iman bi nefsuhu fi aziz ve wa bi rasuluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem min gayri tahrifin ta Sende vasafahu bihi mi? Evet. Bendekinişka da bihi. Tamam. "Min gayri tahrifin ve la ta'tilin ve min Gerek Allah aziz kitabında kendisini, gerekse Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu ne ile nitelendirmişse, bunlara tahrif ve tatil etmeden, tekihif ve temsile tabi tutmadan inanmak da Allah'a iman etmenin kapsamı içindedir. Evet. İbn-i rahim rahimahullah diyor ki, وَمِنَ الْاِيمَانِ بِاللّٰهِ الْاِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ ve sellem, min gayr-ı ve la ve min ve la temsil gerek Allah aziz kitabında kendisini gerek Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu ne ile nitelendirmişse yani vasıflandırmışsa diyoruz. Nitelendirmişse yani vasıflandırmışsa bunlara tahrif ve tatil etmeden te'yif yani keyiflendirme ve temsile tabi tutmadan inanmak da Allah'a iman etmenin kapsamı içerisindedir. Şimdi dikkat edecek olursak müellif İbn-i Teymiye tabii tabi biz İbn-i öncelikle bu cümlesini şerh edelim. Sonra Halih Erras rahimahullah ne diyor? Onun şerhine bakalım. Evet. Şimdi dikkat edecek olursak müellif İbn-i Teymiye bu cümlesinde isimleri zikretmekte. Değil mi? Diyor ki ne diyor? Gerek Allah'ın kendisini gerekse de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onu ne ile ne? Nitelendirmişse. İbn-i dikkat edecek olursak burada isimleri zikretmiyor. Zikretmemekte. Vasıflardan bahsetmekte. Yani demiyor Allah'ın ve Resulünün Allah'ı nitelendirmesi ve isimlendirmesi. Yani vasıflandırması ve isimlendirmesi demiyor. Ne diyor? Sadece vasıflandırması diyor. Ancak malum olduğu üzere sıfatlar zikredildiğinde zaten ne isimler de buna girmiş olur. Aksi de aynı şekilde söz konusudur. O yüzden vasıfı kullanıp ismi kullanmaması da herhangi bir sakınca yok. Herhangi bir sorun yok. Evet İbn-i Teymi'ye Rahim Allah diyor ki gerek... Allah Aziz kitabında kendisini gerekse Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu ne ile nitelendirmişse bunlara tahrif ve tatil etmeden şimdi tahrif etmeden inanacakmışız biz bu isim ve sıfatlara. Peki tahrif ne? Tahrif lügatta Tahrifu huvel meylu der derler ilim ehli. التahrif etmek demek. Bir şeyden ne yapmak? meyletmek demek. Tabi tahrif iki kısmı ayırıyor ilim ehli. Birisi تahriful mana ve تahriful lafız lafızda tahrife gitmek Lafızda tahrife gitmek ve manada tahrife gitmek. Mesela lafızda tahrife gitmeyi daha çok e, şu ayet, e, şu ayeti getirerek örnek verirler. Mesela Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor? Allahu Musa teklime. Allah Musa ile ne yaptı? Konuştu. Allahu Musa teklime. ehl sünnet bu ayeti getirirler ve bununla Allah'ın kelam sıfatını ne yaparlar? İspatlarlar. Mesela mutezileden bazıları bu ayeti ne yapmışlardır? Lafzı tahrif etmişlerdir. Hatta kurralardan birisine diyor ki birisi Keşke sen Allahu Musa yerine Allah'e Musa diye okusan diyor. Yani Allahu Musa Kur'an'daki geç, ge, geçmiş hali bu şekilde. Allahu Musa. Kıraatlarda da bu şekilde geçer. Allahu Musa. Allah'u diye okur. Yani Allah'ı veya Allah'a şeklinde değil. Mütesele geliyor ki sen kellemallahu yerine kellemallâhe de diyor. Oradaki huyu he yap diyorlar. Sebebi ne? Eğer kellemallahu Musa teklimen olduğunda ki zaten böyle Kur'an'da ki biz de bunu böyle kabul ediyoruz. Musa şey Allah Musa ile konuştu olur. Ama kellemallahu'yu he diye okursan o zaman konuşan kim oluyor? Musa Allah'la konuştu oluyor. Yani Allah konuşmamış oluyor bu ayete göre. Böylece ne olmuş oluyor? Bunlar bu ayetteki sorundan kurtulmuş oluyorlar kendilerince. Böylece lafızda tarif etmiş oluyorlar. Allah'u'yu hediye, diye tahrife gidiyorlar. Bir de manada tahrif var. Mesela Allah Sübhanahu ve Teala ne der? "Tımesteva alel Arş." Allah, "الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش." Sonra arşa istiva etti. Şimdi bu istivayı kelime olarak bırakıyorlar Kur'an'da. İstivaya kelime olarak ne? istila demiyorlar. İstila demiyorlar. Lafzı değiştirme anlamında. Ama mana olarak ne diyorlar? İstiva istila etti anlamına geliyor. Atabiliyor muyum? Manada. Manada da tahrife bunu örnek verebiliriz. Çünkü istivanın Arap Dili Edebiyatı'nda ala ile kullanıldığında istila manası istila manası yoktur. Bunlar istivaya istila manasını anlam olarak yükleyip lafzını orijinal haliyle bıraktıkları için lafızda tahrife gitmemiş oluyorlar. Ancak manada. anlamda yani manada tahrife gitmiş oluyorlar. Evet. İbn-i Teymi'ye Rahimullah ne buyuruyordu? Gerek Allah Aziz kitabında kendisini, gerekse Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu ne ile nitelendirmişse bunlara tahrif ve tahtil etmeden. Bunlara tahtil, tahrif ve tahtil etmeden. Şimdi tahtil diyor. Et-tahtilü atıldan alınmıştır. min minel atli. Ayn ta lem harfleri. Et ta'til min minel atıl. Atıl'dan almıştır. Ta'til kelimesi atıldan almıştır. Peki atıl ne demek? El atluhu vel huluvu vel feraghu ve terk. Boş olmak, terk etmek anlamlarına gelir. Atıl. Yani ta'til o zaman ne anlama geliyor? Boş atmak, terk etmek anlamlarına geliyor. Türkçe'de ta'tile çıkmak. Mesela bir insan diyelim ki çalıştığı iş yerinden izin alıyor ve memleketine seyahat ediyor. Adamın bu fiiline ne denir? Tatil. Neden buna tatil deniyor da kuru fasulye denmiyor? Çünkü tatil atıldan alınmıştır. Atılda boşaltmak demek. Adam bulunduğu bölgeyi evi memleketi boşaltıp başka bir yere gittiği için onun o fiiline tatil demişlerdir. Türkçe'de de bu şekilde aksamıştır. Ha, Türkçe'de bunun insanlar tabii şeyini bilmez yani ilmi mantığını bilmez. Tatile neden tatil demiştir, denmiştir ama sebebi budur. Arapçadan gelmedir tatil tatile çıkan insan eğer okuldaysa okuldan tatile çıkıyorsa bu, bulunduğu sınıfı okulu terk etmiştir, bırakmıştır boşaltmıştır. Evinden çıkıyorsa evini boşaltmıştır. Başka bir şehire gidiyorsa memleketinden ne yapmıştır? Ayrılmıştır. Memleketini boşaltmıştır. Kendisiyle alakalı. Memleketini ne yapmış oluyor? Boşaltmış oluyor. O zaman tatil lügatta nedir? Boşaltmaktır. Terk etmektir. Peki Allah subhanehu ve teala'nın isimlerini ve sıfatlarını inkar eden insana neden tatilci muaddile demişler? İşte manasını bildiğimiz için anlıyoruz. Çünkü bu adam Allah'ı tabir sayısı isimlerinden ve sıfatlarından boşaltmış oluyor. Yani Allah'a bu isim ve sıfatları vermiyor. Kabul etmiyor, ispat etmiyor. Allah'a bu isim ve sıfatları vermeyi terk ediyor. Allah'ı bu anlamdan boşaltıyor. Kendince. Kendi itikadınca tabii. Yoksa Allah'tan bir şey boşaldığı falan yok. Kendi itikadınca. Anlatabiliyor muyum? O zaman tatili de anladık. Tamam. Şimdi durum böyle olunca. Elimizde bir tahrif var. Tahrif neydi? Meyletmek. Meyletmek. Bu tahrif hem lafızda olur, lafızda tahrif olur. Mesela kellemallahu'yu kellemallaha yapman gibi. Ya da anlamda yani manada ne olur? Tahrif olur. Teva alel arşa. Ne demen gibi? Buradaki istiva istila anlamına gelir demen gibi. İkinci kısımda elimizde ne var? Taatil var. Taatil de boşaltmak. Yani ne? Allah subhanehu ve kendisini isimlendirdiği veya vasıflandırdığı şeylerde ne yapmak? Boşaltmak. Bunu Allah hakkında ispat etmemek. Buna da ta tatil denir. Tabii akla otomatikman ne oluyor? Soru geliyor. Tatil ile tahrif arasındaki fark nedir? Arasındaki fark nedir? Şimdi tahrif eden meyil etmiş demektir, değil mi? Bu insan gerek lafı değiştirmekle meyil eder dedik, gerek anlamı değiştirmekle mail eder. Ancak şöyle bir ince nokta var. Tahrif şudur. Sahih olan manayı inkar edip yerine başka bir batıl anlam ispat etmektir. Yani o zaman tahrifte söz, konu, söz konusu olan nedir? Söz konusu olan şudur. Bu kişi e, Allah subhanehu ve teala'dan gerek Allah subhanehu ve teala'dan gerekse de Muhammed aleyhissalatu vesselam tarafından Allah'a ispat edilen bir şeyi inkar etmekle kalmıyor yerine bir şey ispat ediyor. O zaman tahrifte sadece inkar edip ortada bırakmak yok aynı zamanda yerine batıl bir anlam ispat etmek var. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela ee, adama diyorsun ki sen uzun boylu değilsin, uzun boyluluğunu inkar ediyorsun. Uzun boylu değilsin. İnkar ediyorsun. Bir de ye yerine gidiyorsun diyorsun ki batıl bir anlam ispat ediyorsun. Diyorsun ki şişmansın. Şişmanlık da yok adamda. Mesela. O zaman tahrifte ne var tabir sahiese? Tahrifte asıl sahih olan manayı inkar etmekle birlikte yerine batıl bir anlam getirmektir. Bardağ, bardağın içinde su olması gerekir. Sen o suyu boşaltıyorsun. Yerine de su koymuyorsun. Veya o boş da bırakmıyorsun bardağı. Gidiyorsun çay koyuyorsun. Gibi. Tamam O zaman ta tahrifte bu var. Mesela ne gibi? Hemen örnek verelim. Şimdi Allah Subhanahu ve teala ne buyurdu? Su mesteva alel arş. Rahman arşı istiva etmiştir. İstiva ne? Üstü olmak. İstiva uluv anlamına gelir. Üstü olmak. Doğru mu? İstiva üstü olmak. Peki bu üstü olma olayı bu tahrif edenler inkar ediyorlar mı? ediyorlar. Peki bu istivayı, istiva kelimesinin delalet ettiği bu üstte olma anlamını sadece inkar etmekle mi yetiniyorlar? Hayır. Yerine batıl bir anlam yüklüyorlar. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki istiva istila manasına gelir. El, ele geçirmek anlamına gelir diyorlar. Tamam Ancak taatil ise lafzı manasından boşaltıyorsun. Aynı tahrif gibi sahih manayı anlamı iptal ediyorsun. Lafzı orijinal bulunduğu manasından iptal ediyorsun. Ve öylece bırakıyorsun. Tamam. O zaman tahrif, sahi olan anlamı iptal etmekle birlikte yerine batıl bir anlam ispat etmektir. Tatil ise sadece bu sahi olan anlamı iptal edip boşaltmaktır anlamını. O zaman ne olmuş oluyor? Kullu muharrifin veleysel aks. Ne derler alimler? Her muharrif yani tahrif eden aynı zamanda nedir? Muattildir, Yani tatil etmiştir. Ancak her tatil eden yani muattil olan tahrif etmiş anlamına gelmez. Mesela ne gibi? Şimdi bak burada çok ince bir nokta var. Onu bir alayım yazsanız. Yok. Sesini kısalım. Evet. o zaman ne diyoruz kullu muharrifin muaddilun ve leysel aks Hal muharrif aynı zamanda nedir muaddildir ancak aksi söz konusu değildir mesela burada çok ince bir nokta var Eyüp mesela tahrife bir örnek vermeye çalışsana tahrife. herhangi bir örnek ver yani sallama yoluyla da olur yeter ki ee, hani bir şey ispat edip yerine batıl bir anlam yükleme olsun Lam Musa ile konuşmasını <gülüyor> inkar etmek. Evet. Orada Musa'nın Allah'la konuştuğunu. Musa'da evet. Adam önce Allah'ın Musa ile konuşmasını <gülüyor> inkar ediyor. Sonra da ne yapıyor? Yerine Musa konuştu diyerek ne yapıyor? Tahrife gidiyor. Çünkü neden Tahrifte ne vardı? Sahi anlamı iptal edip dikkat et çok ince bir yere geleceğiz. Sahi anlamı iptal edip orijinal manayı eee batıl anlamına yapmak ispat etmek. Orijinal anlamı iptal edip batıl anlam yerine getirmek. Tatil neydi? Sadece ne yapmak? Anlamı, Anlamı iptal etmek. Peki mu tatile nasıl bir örnek verebiliriz? Nasıl örnek vereceğiz o zaman? İşte mufavvidaları örnek vereceğiz. Anladık mı? İşte olay burada. Mufavvida ne yapar? Bak bu çok ince bir noktadır. Buna çok dikkat edeceğiz. Buna çok dikkat edeceğiz. Burada çok ince bir nokta var. İşte burada mu muaddilalık söz konusu. Muaddilalık gündeme geliyor. Muaddila tabir sahihse yani muvattilalık gündeme geliyor mufavidalık gündeme geliyor. Tafvide giden ne yapıyor? Diyor ki mesela Allah'ın eli yoktur. E tamam Allah'ın eli yoktur. Peki o ele ne diyeceğiz bilmiyorum. <gülüyor> Sayı anlamı iptal ediyor. Yerine batıl bir anlam dahi getirmiyor. İşte bu mufavvidadır. Anladık mı? İnce noktası burası. O zaman bütün bu ee, mesela işte mutezilenin yaptıkları hep tahlif üzerinedir. Bir de bir kısım insan vardır ki bunlar daha şerlidir sahih anlamı iptal ediyorlar. Yerine batıl bir anlam getirmiyorlar. Yani batıl bir şey getirmiyorlar somut. Boş. Ortada boş bırakıyorlar. Buna da mufavide diyoruz. Diyoruz ki Allah Kur'an'da el demiş. El ne demek? Diyor ki biz bilmeyiz. Hayır. Ehl-i Sünnet'e göre biz eli biliriz. Mana olarak biliriz. Keyfiyet olarak bilmeyiz. O yüzden İmam-ı Malik Rahimullah ne diyor? El-istiva o malum. Demiyor istiva meçhul. İstiva bilinen bir şeydir. Yani Arap dili istiva'nın anlamı e, bellidir. Ve bu anlam muhtarak olarak Allah Subhanahu ve teala'da vardır. Ama keyfiyet cihetine geldiğimizde nedir? Keyfiyet cihetine geldiğimizde keyfiyet cihetine geldiğimizde bu bizim için nedir? Bu bizim için meçhuldür. O yüzden burada tatile bu şekilde örnek verebiliriz. Tabi sonra İbn-i Teymiye Rahimullah ne buyuruyor? Diyor ki gerek Allah Aziz kitabında kendisini gerekse Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu ne ile vasıflandırmışsa yani nitelendirmişse bunlara tahrif ve tatil etmeden sonra bunları anlattık. Tekif yani keyiflendirme ve temsile de ne yapmadan tabi tutmadan inanmamız gerekir diyor. Doğru mu? Şimdi o zaman ta tahriften bahsettik. Tatilden de bahsettik. Bir de elimizde ne var? Burada İbn-i bahsettiği temsil var şey ee, ne var? E, tekif var ve temsil var. Evet. Tekif yani keyiflendirme. Tekif nedir? Tekif'i kısaca açacak olursak tekif örnek verme olmasa da bir keyfiyet bildirmek. Bak örnek vermek olmasa da bir keyfiyet bel belirtmek. Mesela sen benim elimi, elimi bir şeye benzeteyip Elimi bir şeye benzet. Cümlede. Senin elin mesela elin, Ahmet'in eline, Ahmet eline benziyor. O zaman burada sen tekif'e eee Burada ne yaptın? Sen temsile gittin, tamam? Temsile gittin. Yani Ahmet var, Ahmet'in eline benziyor. Ama hiç böyle müşahede etmediğimiz bir şeye benzetirsen, yani örnek vermek sizin keyiflendirirsen, o zaman ne olur? O zaman, o zaman tekiif olur. Mesela ne gibi? Diyorsun ki, bir tane el, 500 kilometre uzunluğunda bir el, 15 bin tane parmağı var ve bu parmakların yarısı demirden, yarısı tahtadan, yarısı sudan şeffaf bir el siyah beyaz sarı kırmızı sarı lacivert renklerinden oluşuyor. tamam böyle bir el hayatımızda biz böyle bir el görmedik böyle bir elde e, duymadık değil mi ne yapıyoruz diyoruz ki Allah'ın eli işte bu tarif ettiğimiz el gibi yani zihninden bir keyfiyet belirliyorsun ama bu keyfiyetin bir örneği yok tamam sonra diyorsun ki işte Allah bunun gibidir yani şimdi zihninden Allah'ı düşünüyorsun ya Allah'ın eli var değil mi evet var Acaba bu nasıldır? Bir şekil düşünüyorsun, hayal ediyorsun ama hiç öyle bir şekil görmemişsin. Sadece hayal ediyorsun. Sonra o hayal ettiğin şey, diyorsun ki Allah'ın eli böyledir işte. Ona ne denir? Keyfiyetlendirme. Ama müşahede ettiğin şeyi örnek vererek Allah'ı ona benzetirsen ona da temsillendirme olmuş olur. O zaman tekif nedir? Örnek vermek olmaksızın, örnek verme şartiyeti olmaksızın ne yapmaktır? Bir şeye benzetmektir. <gülüyor> Haşa, diyorsun ki Allah'ın eli işte yuvarlaktır, e, aynı zamanda e, şeffaftır, aynı zamanda e, 500 renkten e, ve 12 bin parmaktan oluşmaktadır ve 750 kilometre uzunluğunda. Bu ne olur? Böyle bir bir şeye benzettin mi görünen, müşahede edilen şeylerden? Benzetmediğin için, Peki. örnek vermek sizin e, bunu sadece zihinde tasavvur ettiğin için buna teklif denir. Ama desen ki Allah'ın eli, Allah subhane ve teala bundan münezzehtir, benim elim gibidir desen, o zaman ne olur? Temsile gitmiş olursun. Misillendirme. O zaman tekif örnek verer, ver, verme şartiyeti olmaksızın e, benzetme. M misallendirme ise örnek vererek ne yapma? Ben, e, e, benzetme. İkisi arasında <gülüyor> fark var. Ancak Eyüp, <gülüyor> şöyle bir ince nokta var. Şimdi dedik ki tekif örnek vermek olmaksızın benzetme. Temsil ise örnek vererek benzetme. Şimdi Eyüp, hiçbir şeye benzetmeden burada böyle bir işgal var. Şimdi bazı ilim diyor ki tekif ile temsil arasında hiçbir fark yoktur diyenler vardır. Neden biliyor musun? Sebebi şu. Sen bana hiçbir şeyi hayatında müşahede etmedin, görmediğin hiçbir şeyi hiçbir şeye yani veya şöyle söyleyeyim, nasıl kurayım cümleyi yani bana öyle bir el tarif et ki Hayatında hiçbir şeye Benzetmiş Olmadan Bu allah Alem düşündüğün zaman imkansız gibi görünüyor. Yani bana öyle bir el tarif et ki Hayatında düşündüğün Hayatında hiç e, Müşahede etmediğin Bir şey olsun. Şimdi ben demin Örnek verdim değil mi? Sen dedin ki Sen diyebilirsin itiraz olarak ya. Sen demin örnek vermedin mi? 500 kilometre uzunluğunda bilmem kaç tane renk, Kaç bin parmak böyle bir o, e, El yok. Şimdi 500 kilometre dediğim zaman 500 kilometre diye bir şey var değil mi benim hayatımda? Parmak dediğim zaman parmak var değil mi benim hayatımda? Renk dediğim zaman renk var hayatımda. Yani mutlaka hayatımda müşahede ettiğim gördüğüm şeyin da, içine dahil olacak bu tarif ettiğim el. Ne düşünürsem düşüneyim. Bana istediğin, istediğin kadar hayalinde bir şey tasavvur et ve eli o tasavvur ettiğin şekle benzet ne olursa olsun o, şek, o şeklin cüzlerini sen zihninde bir araya getirene kadar o şeklin cüzlerini zaten sen hayatında görmüşsündür. Yani ben diyorum ki 500 kilometre uzunluğunda 15 bin parmaklı 500 renkten oluşan bir el. Tamam böyle bir el hayatımda görmedim ama 500 kilometre diye bir olgu var benim zihnimde. Renkler diye bir olgu var, parmak diye bir olgu var ki hayatımda müşahede ettiğim. Böyle bir olgu var ki ben bu olguları bir araya getirip bir anlam ortaya koyuyorum da sonra Allah'ın elini benzetmiş oluyorum. Anlatın mı ince noktayı? O yüzden bazı alimler diyor ki tekifle temsil arasında bir fark yoktur. Evet İbnü Teymiye Rahimallah ne diyor? Diyor ki gerek Allah aziz kitabında kendisini gerekse Resulü Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem onu ne ile vasıflandırmışsa bunlara tahrif anlattık ve taatil etmeden bunu da anlattık tekiyif, keyiflendirme ve temsile tabi tutmadan bunları da anlattık inanmak da Allah'a iman etmenin kapsamı içerisindedir. Şimdi dikkat edecek olursak i̇bn Teymiye nelerden bahsetti? Taatilden pardon önce tahriften sonra taatilden sonra tekiyiften Sonra bir de ne? Temsil. Temsilden. Bir de elimizde bizim zaman zaman derslerde kullandığımız ve bazı ilmehli kitaplarında kullandığı teşbih kavramı var. Beşinci olarak. Bir de bizim elimizde müellifin cümlede belirtmediği, ki zaten de çok gerek yok, teşbih kelimesi var. Peki, bazı ilim temsili teşbih ile tefsir etmişlerdir. Mesela demişlerdi ki teşbih, temsil demektir veya temsil, teşbih demektir. Şimdi ilimehli ne diyorsun ki Şehh temsil, temsil ne demek diyor ki temsil teşbih demektir yani benzetme demektir. O zaman bazı ilimehli ne yapmıştır? Teşbihi, temsil diye ne yapmışlardır? Tefsir etmişlerdir. Bazı ilimehli de diyor ki bilakis, bilakis arasında fark var yani teşbih ile yani misillendirme ile şey teşbih ile yani benzetme ile temsil yani misillendirme arasında ne var? Fark var. Bir daha söylüyorum teşbih yani benzetme ile Temsil yani misillendirme arasında ne var? Fark. fark var. Şimdi Allahu Alem, Türkçe mantıkla da düşündüğümüz zaman Allahu Alem, tabi bu kesin değil. Belki Türk edebiyatında daha o zamanlara sormak lazım. Benim tahmin ettiğim kadarıyla. Türkçe'de biz temsil ile teşbihi kullandığımız zaman arasında iyi, ince bir fark olduğunu düşündüğümüz zaman tasavvur edebiliyoruz. Mesela bu adam bu adama benziyor, bu adam bu adamın mislidir. Arasında fark var değil mi? Mislidir dediğinde... Ne? Yani bu adam ona ya her yönüyle benziyor ya da büyük bir kısmıyla benziyor demek. Ama bu adam bu adamın bu adama teşbih etmektedir, benzemektedir dediğinde değil mi? Sadece bir sıfatla bile benzese bu cümle ne olmuş oluyor? Doğru bir cümle olmuş oluyor. Bir daha toparlayayım. Şimdi Türkçe mantıkla şöyle bir cümle kursam. Bu adam bu adamın mislidir dediğim zaman. Beni burada on tane Türk olsa... Hepsine tek tek sorsan bu cümleden ne anlıyorsun? Şöyle anlarlar. Bu adam bu adamın mislidir. Yani bu adam bu adama ya tamamıyla benziyor ya da büyük oranda değil mi? Mesela tabir sahize yüzde doksan bu adama her yönüyle ne yapıyor? Benziyor demektir. Ama bu adam bu adamın mislidir değil de. Bu adam bu adama benzemektedir, teşbih etmektedir dediğimde. Temsili değil de teşbihi kullandığımda. Yani yine 10 Türkçe söylesen şöyle anlarlar değil mi? Yani bu adam bu adama benziyor yani ne? bazı kısımlarda bu adama ne, ne yapıyor? Benziyor. Hatta bir insanın gözü bir insanın gözüne benzese bile bu adam bu adama benziyor demen ne? Türkçe mantıkla? Caiz. Ama bu adam bu adamın mislidir demen caiz değil. O yüzden bazı ilim ehli demiştir ki hayır. Te temsil ile teşbih arasında fark vardır. Bunlar aynı değildir. O da nedir? O da şudur. Temsil sıfatların ya tümünde ya da büyük bir kısmında olur demişlerdir. Tamam. Teşbih ise Sadece sıfatların bir kısmında olur demişlerdir. O yüzden mesela Fulanun mislu fulanin Filan kişi Filan kişinin mislidir denildiğinde Bu cümle ya Tüm sıfatlarda bir olduğunu Yahut da büyük bir kısımda Ne olduğunu bir olduğunu gösterir. Ancak teşbih böyle değildir. Mesela fulanın, Filan kişi filan kişiye benzemektedir dendiğinde Bu tek bir sıfatta olsa dahi doğru bir ibare olmuş olur. Tamam? Evet. i̇bn Teymiye Rahimullah ne diyor? Diyor ki, gerek Allah aziz kitabında kendisini gerekse Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu ne ile nitelendirmişse yani vasıflandırmışsa bunlara tahrif ve tatil etmeden tekif yani keyiflendirme ve temsile tabi tutmadan inanmak da Allah'a iman etmenin kapsamı içerisindedir. Dikkat edecek olursak İbnü i Teymiye Rahimullah burada teşbih kelimesi yerine temsil kelimesini kullanmayı tercih etmiştir. Şimdi temsil, e, teşbih kelimesi yani benzetme kelimesi yerine temsil kelimesini yani misillendirme kelimesini ne yapmıştır? Kullanmayı tercih etmiştir. Neden? Çünkü nas delil teşbihin, pardon e, temsilin Allah hakkında nef'i eee noktasında gelmiştir. Yani nas Allah'tan teşbihi mi nefh ediyor, benzetmeyi mi yoksa misillendirmeyi mi? Temsilimi, temsili nefy ediyor. Hangi ayet? Le ise kemihi şeyun. Değil mi? Temsil kelimesi bu ayette geçiyor. Onun misli yoktur. Değil mi? Onun misli yoktur. Temsil kelimesi teşbih kelimesinden daha nedir? Şer'îdir. Daha şer'îdir, ilmidir. Çünkü Kur'an ve sünnette temsilin nefi gelmiştir Allah hakkında teşbihin nefi gelmemiştidir. Bu, bu, bu sebeple Şeyhülislam İslam i̇bn Teymiye Rahimullah bazı münazaralarında teşbih kelimesini kullanma yerine temsil kelimesini kullanmayı daha uygun görmüştür. Teşbih yani benzetme de A, e, a, ancak Allah'tan nefret edilir. Bu şu anlama gelmiyor. Yani Kur'an sünnette teşbihin nefi gelmiyorsa biz onu nefret etmeyeceğiz anlamına gelmez bu mutlak olarak. tamam? Yani teşbih, benzetme de Allah'tan nefret edilir. ama biz kullandığımız zaman temsil kelimesini kullanmamız daha uygundur. Çünkü kendisi hakkında nas gelmiştir. Nass'ın kendisi hakkında gelen kelimeleri, lafızları kullanmamız Nass'ın gelmediği kelimeleri kullanmamızdan nedir? Çok daha Şer'idir, evladır. Evet. Ee, dediğim gibi teşbih yani benzetme Allah hakkından da nefh Aynı temsilin nefh gibi. Ancak temsil hakkında özel olarak nas geldiği için temsil lafzını kullanmak daha uygundur. Hatta, diye talih düşüyoruz, hatta temsil lafzını kullanmak, e, pardon, hatta bazı ilim ehli teşbih kelimesini mutlak olarak nefh etmeyi kerih görmüşlerdir. Allah'la kul arasında bir benzeme var mı yok mu? var. Kadrun müşterak noktasında Allah'la kul arasında bir benzerlik var. Kadrun müşterak. Ne manada? Mesela Rahman isminde ortak olmaları gibi. Allah'ın da ra pardon, ee, Rahim isminde. Kulun da Rahim ismi var, Allah'ın da var. El isminde ortak olmaları gibi. Ama müsemma çünkü el ismi kadrun müşteraktır. Elin bir elin tek başına bir anlamı yoktur. Bir insana el desen bu bu benim beş parmaklı şu elimi tarif ettiğin zaman bu yanlış olur. Eli tarif et dediğin zaman. Neden? Fil çıkar der ki ya benim elimi niye tarif etmiyorsun der kızar sana. Kapı der ki benim niye kolumu tarif etmiyorsun kızar sana. Kendi başını tarif edersen daha dile gelir der ki niye benim başımdan bahsetmiyorsun. Anlatabiliyor muyum? He? Şimdi durum böyle olunca Bunlar kadrun muştarak nedir? Zihinde bulunan ortak değerdir. Mesela el dediğin zaman bu zihindedir, ortak değerdir. Kadrun muştarakın özelliği nedir biliyor musun? Bu çok önemli bir cümledir, çok önemli bir cümledir. Kadrun muştarakın özelliği şudur, zihinde hapsolmasıdır. Kadrun muştarakın en bariz özelliği zihinde hapsolması. El deyip zihinde bırakıyorsun. Ne zaman ki sen o el kelimesini zihninden çıkardığın zaman onu ne yaparsın? Havada tutamazsın. Ne yapacaksın onu? Mutlaka birisine izafe edeceksin. Bir cümlede kullanacaksın. Ahmed'in eli, filin eli, kapının eli vesaire, dağın başı ne, neyse artık diyeceksin. Odanın başı neyse diyeceksin. Yani zihninden çıkarıp mutlaka bir yere isabet eder. İsabet ettiği an muhtarak olmaktan ne yapar? Zihinde ortak değer olmaktan ne yapar? Çıkar. Ve isabet ettiği şeye göre değer kazanır. Bu kapıya isabet ediyorsa kapının kolu neyse ona göre o kol kelimesi değer kazanır. İnsanın kolu neyse ona göre ne yapar? O kol kelimesi değer kazanır. Dağın başı neyse da, baş kelimesi işte o cümlede dağın başı cümlesinde dağın vasıflarına göre değer kazanır. Yılmaz'ın başı Yılmaz'ın başının değerlerine göre değer kazanır. Hatta Eyüp'ün başı ve Yılmaz'ın başı bile farklıdır. Yılmaz'ın tek gözü kördür. Kaşları yanmıştır. Anlatabiliyor muyum? Dişlerinin hiçbirisi yoktur. Ama Eyüp'te bunların hiçbirisi yoktur. Başlarda bile ne vardır? Fark vardır. Yani durum böyle olunca lafızları sen cümlede kullanmadığın bir müddetçe buna kadrumuşturak denir. işte kadrun kadrumuşturak olma noktasıyla Allah ve kul birbirine ne yapmaktadır? Kadrumuşturak olma noktasında benzemektedir. Ama bunun herhangi bir değeri yoktur. Çünkü kadrumuşturak zihinde hapsolmuştur. Herhangi bir değeri yoktur. Çünkü hiçbir Arap bulamazsın. On tane Arap bir araya gelmiş, toplanmış. Birisi demiş ki el deyip susmuş. Böyle bir şey yok. Sussa bile hiç kimse bir şey anlamaz. O yüzden zaten ne diyor İbn-i Malik? Kelamuna lafsun mufilun kestakim. Kelam nedir? Kelam fayda ifade eden. Yani cümlede kullanılan ne? Bir anlam ifade eden. Karşı taraf seni duyduğunda acaba bu ne diyor demeyen cümlelerdir. O yüzden bütün bu kelimeler gerek el, istiva, göz, ne olursa olsun şer'i bu tür Kur'an sünnete gelen Allah'ın isimleriyle veya sıfatlarıyla alakalı olan tüm bu kelimeler anlatabiliyor muyum? Tüm bu kelimeler sadece kelime olarak tek başına zikredildiğinde bunun herhangi bir anlamı değeri olmaz. Bu sadece zihninde bir değerdir ve bunun tarifi yoktur. İşte buna kadrunmuşarak denir. Ne zaman ki zihinden çıkardığın bir cümlede kullandığın mutlaka o el kelimesini veya istiva kelimesini veya göz kelimesini her neyse birisine nispet edeceksin, vasıflandıracaksın ve birisinden nispet ettiğin an kadrunmuşarak yani zihinde bulunan ortak değer olmaktan çıkar. Biz şimdi neden buna zihinde bulunan ortak değer diyoruz? Ne demek bu? Yani bu şu demek. Bu yet kelime mesela yet kelimesi mesela, kadrun muştaraktır, zihinde bir ortak değerdir. Ne manada ortak? Yani bu el kelimesinde ortak olan onlarca, yüzlerce, binlerce ne var? Varlık var. Anlatabiliyor muyum? Ama sen bu varlığa, bu el kelimesini bir varlığa nispet etmediğin zaman o, o zihinde sadece bir değerden ifade etti. Yani el dediğin zaman akla mutlaka bir anlam gelir. Anlatabiliyor muyum? He, keyfiyet gelmez mi? İster istemez gelir. Kimin keyfiyeti gelir? İnsan elinin keyfiyeti gelir. Ama Fil bunu aklında e, tasavvur ettiğin zaman fiilin de kendi eli aklına gelir. Melek meleğin de kendi eli aklına gelir. Anlatabiliyor muyum? Cinlerin de kendi eli aklına gelir. Ama bu sen kadrun muhtarak yani zihinde bulunan bu ortak değeri sen el deyip sustuğun zaman aklında bir anlam gelir ya. O anlamda senin elin olmasının sebebi nedir? Çünkü sen kişi en çok kendi eliyle iştigal ettiği için, kendi eliyle yemek yediği, kendi eliyle tuttuğu, kendi eliyle dokunduğu için kendi eli aklına gelir. Anlatabiliyor musun? Yoksa <gülüyor> e, o hala kadrun muştaraktır zehinde Yani onu daha hala sen birisine nispet etmemişsindir el deyip sustuğun zaman. Anlatabiliyor musun? El deyip sustuğun zaman bunun herhangi bir anlamı yoktur. O yüzden <gülüyor> baktığın zaman e, el-i muhalif insanlarla konuştuğun zaman bir elin tarifini yaptığın zaman bunu yapamazlar. Yaptığı her kapı önüne kapanır. Çünkü bu kadrun muştaraktır, cümlede kullanılmamıştır, bir değeri yoktur. Şimdi o yüzden biz diyoruz ki burada... Allah subhanehu ve teala ile kullar arasındaki arası, kullar arasında herhangi bir benzerlik yoktur. Lafzını bazı ilim ehli kerih görmüştür. Sebebi de şudur. Yani teşbih yoktur. Lafzını kerih görmelerinin sebebi şudur. Yoksa Allah'a birilerine benzettiklerinden dolayı değil. Zaten bu alimler benzetmeyi küfür görüyorlar. Ancak diyorlar ki biz teşbih kelimesini kullanmayacağız. Çünkü teşbih kelimesi hakkında bir nas gelmemiştir ve bazı anlamlarda sakınca ifade edebilir. Ne gibi? İşte az önce bahsettiğim ee, mesela kullarınla Allah'ın arasında yet kelimesinde ortak olmaları gibi. Allah'ın da yeti vardır. Kulun da bak ortaktırlar. Bir benzerlik vardır. Ama kadrun muştarak olma zihindeki ortak değer olma noktasında bir benzerlik vardır. Çünkü mesela e, el kelimesi e, zihinde ortak değerdir diyoruz ya. Peki Allah Subhanahu ve Taala'nın bu zihnimizde tasavvur ettiğimiz kendi elimizi niçin ona veremiyoruz? Çünkü kadrun muhtarak ortak bir değerdir. Herkese göre değer kazanır ve biz Allah'ın değer kazandığı noktayı tespit edemiyoruz. Ne manada tespit edemiyoruz? Bir şeyin hakikatine ulaşmak için üç kapımız vardır. Ya o şeyin benzerini göreceksin ki biz Allah'ın benzerini göremiyoruz. Ya o şeyin kendisini göreceksin Allah'ı da göremiyoruz. Ya da o şey hakkında sah sahih bir haber gelecek. Gelmedi el hakkında sahih bir haber geldi mi Allah'ın eli şu şekildedir diye. He? şu keyfiyettedir diye haber geldi mi? Yok. Sadece elinin olduğu noktasında haber geldi. Peki biz bu elin anlamını ispatlıyor muyuz Allah? A? Evet. Anlamını ispatlıyoruz. Peki kardeş nedir bu anlam? Diyoruz ki hayır bu anlam zihindedir. Zihindedir bu anlam. Çünkü ben sana bu anlam desem çıkar oradan karınca bana itiraz eder. Ayıp ediyorsun der. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamı is ispat. Ama zihinde el dediğin zaman el. Evet el. Ama bu el kişilere göre nispet değer kazanır. İşte o el var ya zihinde kabul ettiğin ortak mana, bir türlü tarifini yapamadığını o el var ya işte o anlamıyla Allah'ta vardır. Anlatabiliyor muyum? Ama keyfiyetinden haber vermediği için keyfiyetini bilemiyoruz. İşte burada mufavvidaların da zaten üzerine reddiye kısmı işin burasında vardır. O yüzden onlar yede yet der. Anlatabiliyor muyum? Yede yet der susar. Yet kelimesi yettir yet yettir. Yani yet el. El eldir. Ama hani el bizim bir mana biliyoruz. O el değil mi? Hani zihnimizde bir mana kadrun var. O el değil mi? Ben bilmiyorum. Yağla dar harfi bir araya gelmiş. Anlamını bilmiyorum. Anladık? O yüzden e, aramızdaki fark budur bunlarla. E, burada bırakalım inşallah. E, artık e, 23 Ocaktan veya 24 Ocaktan sonra inşallah vasıya derslerimize devam edeceğiz kaldığımız yerden.